يا أيها الذين الله ولا إلا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ربًا كثيرا من واستقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الله وقوله قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة بلالة وكل بلالة في الناس ثم اما بعد آية عجل شر سيزال شيخ الإسلام أبو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 Evet kalp ile Taktı, tersiç, dil ile öt ve azalarla amel etmektedir. İman artar ve ektirir. Peki, Kasım dedi ki iman kavlun ve amel söz ve ameldir dedi. Yani itikadı zanki bunu hiç de sokmamış gibi oldu. Yani çünkü bu ümmetin telef ulemasından eski alimlerinden İmanı Kasım'ın söylediği şekilde tarif eden birçok alim var. Ne diyor İmam Bukhari? Bine yakın ilim ehliyle görüştüm birçok şehirde. Bunların hepsi iman, kavl ve amel. Söz ve ameldir derlerdi diyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani itikat bu tarifte yok gibi gözüküyor. Kalbin, evet. Kalbin kavli itikad etmesidir. Evet. Kavl denince yani söz denince bunu biz ne yapıyoruz? Tek bir söz olarak anlamıyoruz. Bir, kalbin neyi? Kavli sözü. İki, kavli A, dilin sözü bir kalbin sözü, iki dilin, dilin sözü. sözü, ondan sonra kalbin ameli, Bilin dilin ameli, ameli ve ağızların ameli kalbin sözü nedir kalbin sözü? itikat etmesi neye itikat etmesi? İşte bu ders bakın kaç aydan beri 5-6 aydan beri okuduğumuz o dersler var ya onlara bugünden sonra okuyacağımız dersler yani iman o, kalbin ona itikat etmesi, hepsi bir imanın parçasıdır İmanın kapsamındadır. Yani iman derince sadece Allah'a inanıyor. Tamam. Değil. Allah'a inanıyor demenin, demenin tarifinin fıratı, dalları çok geniştir. Yani kıyamet günü terazilerin konulup amellerin tartılması da imandandır. Allah'ın var olduğuna inanmak da imandandır. İbadetin yalnızca ve yalnızca ona yapılması da imandandır. Meleklere varlığına iman etmek, onların isimlerinin bildirilenlerine, isimleriyle iman etmek de imanlandır. Yani iman böyle tek bir şey değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman kaç subedir? Yetmiş küsür subedir. Bunun en üstünü, la ilahe illallah, en düşüğü yoldan ne yapmak? Taşı kaldırmak, ezae, insanlara acı verecek şeyi kaldırmak. Hayata İmandır. Bu hadiste arkadaşlar imanın 3 esasına üç rüküne de delil var. Nedir o? Yani kalbin itikadı, kalbin ameline, eee dilin kavline ve azıların ameline delil var. Nedir arkadaşlar kalbin ameli? Bu hadisteki kalbin ameli haya. Haya imandan bir şubedir. Haya haya utangaç olmak. Yani bugün, bugünün dendiğinin aksine insanların bugün dillerinde işte derler ki çocuğuna olma yani. Yani aslında güzel bir nedir? Vasıftır. Ama ne zamana kadar? Utangaçlık ne zamana kadar güzeldir? Yani e, tam tabiri caizse keriz durumuna düşmeyecek zamana kadar. Yani hakkında da olacaksın. Kendini ne yapmayacaksın? Aldattırmayacaksın. İnsanlar senin üzerinden ne var e, Faydalan. Bu manada yani seni kötüye kullanmayacaklar çıkarları amacıyla seni zarara sürüklemeyecekler imanın kavlin ne ameli dedik kaya bu hadiste azaların ameli ne var bu hadiste soldaki tası kaldırmak bir de dilin neyi var kavli var dilin kavli o da ne demek <gülüyor> la illallah demek dilin neydir kavli, kavli Peki dilin ameli nedir Dilin ameli çoktur. Bir sürü dilin ameli var. Mesela Osman abi bir örnek ver. Dil nasıl amel eder? Dilin ameli nedir mesela? Yani nasıl, nasıl yani dil nasıl amel eder? Yani dilin ameli imandandır diyoruz biz. Nedir o imandan olan? Dil ne yapar da söylediği o şeyden dolayı kişiyi sevaba sokar ve imanını arttırır. Mesela la, dilin, la, illallah. la ilahe illallah. Hem dilin kabul hem neydir? Bu, bu mantıklı olarak ameliyiz. Mesela Ramaz'da Fati. Fatiha okumak. Çünkü dil okuyorsun değil mi? Var. Subhanallah demek. Elhamdülillah demek. Allahu Ekber demek. İnsanlara nefes etmek. Estağfurullah demek. Yemek yerken ilkten sonra Elhamdülillah demek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a saat bitirmek dilin neydir? Amelleridir. Dilin amelleridir. Dilim kavli ise nedir? La ilahe illallah demek. Sonra düştü iman artar ve eksilir. Pa dair delillerimiz nelerdir? Delil ezberlerimizle delillerimiz var. Evet, gider. İnnama'l mukminun allazeena kana zikru'llahi ve tazallu kulubuhum. Ve izahatun ayatun aleyhim. Izahatun ayatun. Ve izahatun imanun. Imanun wa ala rabbihim tawakkalun. diyor, onlar onlardır ki Eğer Allah, Allah anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman kulu kulubum, kalpler onların var, titrer, ürperir. Eğer pul'le aleyhim Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman ne olur? on i̇man imanen. Okunan ayetler onların imanlarını arttırır. arttırır. Yani iman ne olur? Arttır. Artar. Evet mi ayeti? Ben yani. Başka ayet ezmeliyim evet, eder وَاِنَّ الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Evet, peki arkadaşlar Nükta işler için ne yapmayız? onları teksir etmeyiz. Onlar için el iman el mutlak ispat etmeyiz ama mutlakul iman evet, evet. ispat ederiz. Neyse arkadaşlar el iman el mutlak ve mutlakul iman. El iman el mutlak tamam. kamil tamam. iman. Tam iman. El iman el mutlak kamil iman. Ama mutlakul iman eksik, eksik olan iman. İmanın birisi neyi var? var. Onun için hadisinde tanıyoruz zina eden zina ettiğinden mümin olamaz. Eksik. tam كامل تمام كامل إيمانا ثابتا بالله أموات. ألا نسأل من دون مني؟ مطلق إيمان. إذا نسأل sonra ehl-i sünnet إهلا cemaatın الجماعات. في esası olan akide من temel prensiplerinden birisi olan başka bir konuya geçiyoruz o da ehl-i sünnet اثنين cemaatın nebi اثنين vesselam muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına karşı ashabına tutumu Kızların sahabelere karşı, onun ashabına karşı e, beklerimiz gereken inanış, dikkat ne olmalı? Onlara nasıl bakmalıyız? Elif Smith dediğimiz Akide kitaplarını yazarken, Akide kitaplarına bu konuyla ne yapmışlardır? Ziketmişlerdir. Bu konuyu da kitaplarında, kitaplarında bu konuya yer vermişlerdir. Çünkü bu konu daha ilk asırlardan itibaren, nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra diyelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı vefat ettikten sonra insanların bu dinde kendilerini nispet eden, bu dine mensup olan insanların istirama düştüğü bir konudur. Taviyel konusu. Daha önceki derslerimizde konu edinmiştik. Demiştik ki eğer sünnet ve cemaat Allah'ın isim sıfatlarında, kazabi konusunda ve diğer birçok akidenin birçok konusunda orta vasat olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ashabı konusunda nedir? Vasattır. Yani en orta yolu standartır. Demişti ki ümmetten ilk <gülüyor> çıkan fırka ayrılan fırka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu yoldan ayrılan ilk fırka haricilerdir. Hariciler. Şimdi bu hariciler arkadaşlar derslerden bunları Söylemiştik, anmıştık. Bunların özelliklerini söylemiştik. Kimdi bu hariciler? hatırlayan var mı? Büyük güneşleyen var. ne yapanlar? Teşkil edenler. edenler. Daha sonradan da bugün haricilerine değinmiştik. Demiştik ki Allah'ın huzuruna yani, hükmetmeyenleri direkt ne yapan? Tafsire gitmeden, ayrıntıya gitmeden teşkil edenlerdir. Bu haricilerin ilk teşkil ettiği kişiler kimler ne olmuştu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olmuştur. Bunlar düşünün. Bunların arasında hiç dame yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. Ona, olarak, onu mümin olarak görmüş, hiç kimse yok. Sahabenin tarifini zaten budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle, bir saniye dahi olsa, müdmin olarak bir arada bulunması, onu görmesi. Yani bir insan, bir insan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı, böyle bir lahza, on saniyeyi uzaktan görmüş olsa bile, onun neyi olarak sayılıyor arkadaşlar? Sahabesi olarak sayılıyor. Tabii onun sahabesi olarak sayılmak, o kadar... Ee, muhteşem bir fazilet o kadar büyük bir kişi için fayda ve nimet ki biraz sonra o ayetleri yazacaksınız yani düşünün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sahabesi ünvanını alabilmek işte bu onun sahabesindendi demek Allah-u Teala'nın ayetlerinde saydığı faziletlere ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde zikredildiği birçok çok fazilete nail olmak demek sahabenin umumu umu, sahabe, yani sahabelik vasfının bir kişinin ne olması sabit olması. İşte bu hariciler arkadaşlar ne yaptılar? yani sorunluğunu teksir ettiler. Onların arasında sahabeden bir tane dahil yok. Aynı şekilde bunlara mukabil Neri Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyt, yani ailesi, damadı, torunları, kızlarına aşırı sevgi besleyen, aşırı sevgiden kastettiğimiz haddi aşan bir sevgi, Hatta kimleri Ali radıyallahu anh'ı ilah vatfına, ilah edinecek kadar aşırı gitmiş olan kimler çıktı? Rafıziler. Bugünün İran Şia'sının da onlara mensup olduğu bir topluluk. Bu Rafiziler ki ehl beyti sevmekte o kadar aşırı gittiler ki kimileri ilah sayın etti, bile sahabenin diğerlerini bir kenara atarak hatta onları tekbir ederek ehl-i beytin onlardan ne olduğunu beri olduğunu, ehl-i bu hilafete, halifeliğe ehl-i beytin daha layık olduğunu Söyler oldular. Bunlar da bu noktadan aşırı gitler. Ama ehl-i cemaat ilk çağdan itibaren, ilk asırdan itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri hakkında ortaya alıp tuttu. O da onlara kalben ne yapmak? Sevgi beslemek. Dillerimizle onları kötü sözlerle anlamak. <gülüyor> Onların isimlerini, adlarını, dillerimize dilimize dolayarak kötü vasıflar zikretmemek olarak Ehl-i Sünnet ve genel manada <gülüyor> sahabeye olan inancını, itikadını ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Dediğimiz gibi sahabenin tarihi arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saniye tarihinde, bir an dahi olsa mümin olarak gören demek. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı diyelim ki gördü ama mümin değildi, gördü mümin değildi. Sonradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Bu adam iman etti ondan sonra. Bu adam sahabe sayılıyor mu literatüre göre? Sayılmıyor. Bu, saymış olduğumuz, söylemiş olduğumuz tarihe göre sahabe sayılmıyor. Zaten sahabe kelimesi arkadaşlar, Arapça'da arkadaş demek. Arkadaş kökünden geliyor. Ashab dediğimiz zaman arkadaşları. Tabi normalde biz biliyoruz ki arkadaş denildiği zaman aklına gelir. Yani böyle uzun yıllar beraber geçen manasında gelir. uzun yıllar beraber oturup kalkan, beraber e, gezen insanlara arkadaş denir. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı için tarif, bu söylediğimiz tarihtir. Yani onu bir lahza, bir an dahi, müslüman olarak gören nedir? Tabidir. Vele ki onu gördü. Gördükten sonra dinden çıktı, sonra hem de dine girdi. Dine girdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölmüştü, hayatta yok, hayattan ayrılmış gitmişti. O bile ne oluyor? Sağda sayılır. Yani mümin olarak görmesi ve daha sonra dinden çıkması, onun dinden çıkması onun sahabelerine ne yapmıyor? Yeniden iman ettikten sonra etkilemiyor. İşte el üst cemaat arkadaşlar bu şekilde iman eder ve sahabelerin en hayırlı çağ olduğuna, sahabelerin yaşadığı çağın en hayırlı çağ olduğunu inanırlar. Niye böyle inanırlar? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki nasi en hayırlı çağ senin çağındır. Yaşadığım ça En hayırlı. Sümmellezîne yerûnehum. Sonra onların peşinden sonrasında gelen çağ. Sonra onlardan sonra gelen çağ demiştir. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisle gidelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden birisi Uhudlara kadar altını olsa sizlerden birisiniz Uhudlara kadar altını olsa ve onu Allah yolunda harcata asalından Bir lüt, yani bir sağ diyebileceğimiz ölçeğin dörtte biri. Yani bir avuç, ya yarım avuç yapacağı sadakaya denk gelmez. Sahabelerden bir tanesinin bir avuç, yarım avuç yapacağı sadakayla, sizin eklem dedikiniz, umutlara kadar altın olup, Allah'ın da harcasa, bu ikili denk değildir. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Umutlara kadar altın düşünün. Yani tonlarca. Hatta böyle tonların da üstünde belki altın. O Allah yolunda harcanıyor. ve bu tarafta sahabelerin bir avuç, yarım avuç harcamış oldukları ne var? Buğday var, pirinç var, toz var. Düşünün hurma var. Onun Allah yolunda harcadığı o hurmaya, o sadakaya senin Allah yolunda harcadığın unutmaya kadar olan altının ne alamıyor? ulaşamıyor. Renk değil. Renk değil. Bu yüzden bu yüzden Ee, sahabelerin dindeki yeri çok yüktür. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu bu son söylediğim hadisi, bu son söylediğim hadisi şuna binaen söylüyor. Sahbeden, sahbeden Halid bin Velid. Sahbeden Halid bin Velid. Hadi Allahu Teala. Abdullah bin Amr, İbn Auf. Abdurrahman İbn Auf'la tartışıyor. İkisi de sahabe. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören. Ancak tabe arasında bir kategorize var arkadaşlar. Yani onlardan ilk iman edenlerle son iman edenlerin mertebesi bir değil. Ney? Ne bir aleysa sırasında 10 dakika görenle 20 yılından fazlasını beraber geçiren insan bir şey. Abdullah ibn Affan radıyallahu anh, bu dinin ilk girenlerden. Halid bin Velis ise Daha sonradan girenlerden, müşriklerin safında Müslümanlara karşı savaşmış olan, daha sonradan Allah'a hidayet verdi ve mümin olan, sahabe olan birisi. Halib bin Velik, Abdurrahman bin Alfa dil uzatınca, böyle biraz ağır konuşunca Peygamber aleyhi Vesselam ikisi de sahabe olmasına rağmen diyor ki ah Halib bin Velik'e benim diyor, ashabıma ne yapmayın? Sövmeyin. Allah'a yemin olsun ki beni, benim nefsimi elinde tutan, elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki üzerinden birisinin Umut'ta kadar altın olup onu Allah Allah'ın fark etmiş olsaydı onlardan birisinin bir müs ya da yarım müs ölçü birimi yapmış olduğu sadakaya denk gelmezdi. Bakın Halit bin Velice Şimdi siz buradan kalkın bunu bugün için böyle e, mağazlarında, sohbetlerinde, tesli derslerinde kitaplarında tabi bir vatanlar oluyor Yani iki var. Birisi daha İslam'a önce girmiş Diğeri daha sonra girmiş. Bunların ikisi arasında bir Aleyhisselatü Vesselam ikincisi de diyor ki yapmayın? Söylemeyin. Ashabım hakkında kötü yapmayın. Konuşmayın. Şimdi bunu şimdi gelin. Dediğim gibi bugün için ulu orta ileri geri ağzına sahabelerin bazılarını dolayan insanları gözünüzün önünde ve bu halisi ne yapın? Onlar için oyalayın. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle ilgili sahabelerle ilgili genel manada sahabelerin genelini kapsayacak e, hadisleri bunlar. Yoksa bunun dışında sahabelerin ayanına yani sertlerine, bireylerine tek tek bununla ilgili yani bir çoğunu kapsayan neyi var? Hadisleri var. Mesela da Uhud'da böyle sallanma oluyor, deprem oluyor, zelzel oluyor yani. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam put put, yerine sabit dur yani dur, kıpırdamayı Uhud fe inne aleyke nebiyyun fe inne aleyke nebiyyan. senin ne var? Bizlerimde bir Nebi var, ve Sıddîk, Sıddîk var kim o Sıddîk? Sıddîk, Sıddîk. Niye Sıddîk lakabıyla lakaplanmış bu sahada? Niye buna Sıddîk denmiş? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın herkese cevablarken o doğrulamış, tasdik etmiş. Ondan da o Sıddîk denmiş. Diyor ki Uhud, o Kıfıda var. Üzerinde bir Peygamber, bir Sıddîk, iki tane de şehit var. Kim o iki şehit? Osman, Osman ve Amar Osman ve Amar yine arkadaşlar Sabit bin Kayt Sabit bin Kayt radıyallahu anh sesi gür çıkan bir adam sesi böyle e, yankılayan bir tahale bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hatipliğini yapmış insanlardan birisi Onun, e, insanlara gönderip hutbesini verdiği, hutbelerini verdiği bir insan. Hucurat suresinde Allah sana diyor ki Ey iman edenler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi üzerine sesinizi yükseltmeyin. Bir dizimizde seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Kapılısından ne gelip, Şimdi bizden birisi nasıl bağırıyor aşağıdan, işte, ki doğru bir hareket değil aslında ya. Bağırıyor Söyle yapmayın diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın. Farkında olmadan amelleriniz boşa çıkabilir. Diyor ayette. Bu ayeti duyunca Sabit Bin Qayt radıyallahu an evine kapanıyor. Diyor ki Allah amellerini benim amelleriniz boşa çıkardır. Çünkü dedin sesin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha yüksek çıkıyor. Başlıyor evde yani suzamaya, ağlamaya amellerinin boşa gittiğinden kaygıya kapılmaya. Sonra Medya Aleyhisselatü Vesselam bakıyor, Sabit Bin Kayısı yok. Meskitte yok. Hiçbir yerde görünmüyor. Birisini gönderiyor evine, Sabit Bin Kayısı'a git bak, nedir durumda, ne oldu? O kişi gidiyor, Sabit Bin Kaysa bakıyor. Sabit Kayısı diyor ki, ben diyor, ateş ehlim benim. Cehennem sakinlerim benim. Çünkü diyor, benim sesim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha gür çıkıyor, daha gür şey çıkıyor. Allah tarayette ne diyor? Ya eyyüllezîne âmenû lâ tarfavu asfâtekum tavgâsavtin nebi. Ey iman edenler seslerini peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Dedim işte ondan çok çıkıyor diyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderip kontrol etmek için sabit bir miktarda gönderdiği elçi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geri istiyor ki durumu böyle böyle. Ey Allah'ın Allah'ın Fakat eğer o lehte sözü selam diyor ki: "İzhar ileyhi ona git. Sabit in ki sen sevaret. Peki olamıyor. Ta kul lehu inneke lest min ahli'n-nas. Tece ona sen ateş halkından değilsin. Ateşten ancaklardan değilsin. Sen senet ahlin Yani nebi olarak sözü sanki dedi. Onu neden müzeliyor? Sen netle müzeliyor. Yi Nebil Ali Habeşi cennetteki giymiş olduğu takunyaların ayak terliklerinin ayak seslerini duyuyor. Seni neyle geçti ne mu'biler diyor cennette. Yine saat bin an, nebi aleyhisselatü vesselama bir Allah Allah. elbise hediye ediliyor. İpek elbiseler elbise. <gülüyor> Sahabeler böyle onu okşuyorlar böyle, çok hoşlarına gidiyor. oyunsak kaygan, parlak elbise. Yani böyle, sadece bayılıyorlar derler ya bugünün ifadesiyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onlara diyor ki, bu kumaşın diyor, bu ipeğin, bu kıyafetin diyor, yumuşaklığından yumuşaklığı hoşunuza mı gitti? Yani bundan dolayı e, garipsiyor garip musunuz bunun yumuşaklığını? Halbuki diyor, saat bin muadın cennette kullanacağı mendiller, kumaşlar diyor, bundan daha yumuşak olacak. Oradan alıyor, saat bin Muaz'ı da <gülüyor> Bundan dolayı arkadaşlar sahabenin bireyleri hakkında da mesela cennetle mücadele kimler var? 10 tane sahabe var. <gülüyor> e, <İngilizce gülüyor> cennette, Ömer cennette <gülüyor> Osman cennette Ali cennette, Saad cennette diye 10 tanesini odun arıyor, Sayıyor, mücadeleiyor. Ne mutlu onlara. Sonra <gülüyor> kimi sayıyor? <gülüyor> Ukyaşe hepiniz tarafından bilinen kabuk Tebrik dersinde aldığınız bir eee ha hadis-i Ebu 70 bin kişinin cennete sorgusuz ve süzülsüz gireceğini söylüyor. 70 bin tane kişi. Bunların asıllarını soruyor kimdir diye sorunca sahabe'ler ne diyor Aleyt aleyhisselam onlar? Ruhye isteme edenler. Evet, uğursuzluk isteyenler. Uğursuzluk evet. isabetmeyenler. Şeylerden uğur beklemeyenler. Başka? Ancak Allah'a güvenenler. Ancak Allah'a tevekkül edenler ise dağlama yapmayanlar. Yani ateşle yapmayanlar. Dört tane özellik. Yani mesela uğursuzlukla alakalı ne var mesela? Bugün çok gümlen bir şey. Değilelim. Mesela işte nedir? buzlar Veya insanların çoğunlarında kaynayan seviyormuş. Bak yemeğeden kendim. Bunlar yani uğur sözler bunlar yani. Cahit olmuyor sizler aslında. Değil mi? İşte bu dört özellikleri bulundurmayan insanlar diyor yetmiş bin kişi olacak. Yani bu manada. Yetmiş bin kişi yani mesela ne yapmayacak? Sorgusuz Azaptız, işkenceci girecek. Ne diyor Allah ﷻ? Sana özellikle insayıyor, kavga etme tabe danıkan. Ukkasen. Diyor ki, Ey Allah'ın nasırı. Allah'a dua et, onu, onu beni onlardan kurtsun. Beni o yedi binin içine topsun. Peygamber Aleyhisselatullah diyor ki, Sen, onlardan sonra Ukkasen. Orada orada bir diyor. Başka bir tabe kalkıyor. Diyor ki, Bey de ey Allah nasırı müzelle. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatullah? Ukkasen seni ne yaptı? Geçti. Tam dipti bu kafa atımıda. Kapandı. Yani o ıfkâsaya verilmiş ne? Özel bir nimet. Özel bir nimet. Arkadaşlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu türden birçok örnekler bulabiliyoruz. Onun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında böyle müjdeleyici birçoğunu cennetle müjdelediği genel manada Allah'ın onlardan razı olduğu kendilerinden sonra gelen insanların onlara kesinlikle Bir birçok ne var? Hadisler var, yüzdeleyici hadisler var. Bir de insanlar arasında birilerinde dolaşan bir hadis var. Ashabın yıldızlar, gökteki yıldızlar gibidir diye dinlenen o hadis. Hangisine sunursanız doğru yola erersiniz hadisi. Bu hadis, hadis ilmi bakımından sahih değildir. Yani biz de Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının gerçekten gökteki yıldızlar gibi olduğuna inanıyoruz. Bu manada onlar bu dinin bize yol göstericileri olmuşlar. Bu bize anlatan insanlar olmuşlar ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi söylediğini ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz, aktarmıyoruz. Çünkü bu hadis sahih değildir. Şimdi bazen insanlar bunu yanlış anlayabiliyor. Diyorsun ki bu hadis sahih değil. Ya sen sahabeleri küçük mü düşünüyorsun? Ha Allah. Yani insanların cehaleti bu kadar ne olmuş? Ee, almış başına gitmiş. Sen adama diyorsun ki bu hadis sahih değil. O diyor ki sen sağ ve altından ileri geri konuşuyorsun? Yani bizler şunu, cedmedir, şunu söyleyebiliriz ki bu çağda ve her çağda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın asabının yolundan gitmeye çalışan, onların bu dine tutunduğu gibi dine tutunmaya çalışan, insandan kimlerden çalışan, gerçek manada ehl-i sünnet ve cemaat olan Selefi talihin yolunda giden Selefi'lerdir. Yoksa... Sağda solda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyoruz diyerek dilleriyle söyleyip de hiçbir şekilde onlara benzemeyen, onların itikadı üzerine olmayan insanlar namazır, onların yolundan gitmiş insanlar olarak kabul edilemezler. Bir de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde sahabelerle alakalı bahsettiği birçok ayet var. Bunlardan bir tanesi de şu, Tevbe Suresi 100. ayet. O ayeti inşallah ezberleyelim ahsaya. diyor ki Allah-u Teala وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ Ensar ve muhacirden olan ve İslam'a girme hususunda ilk davrananlar var ya Ensar ve muhacirlerden olan ve İslam'a girme konusunda önde giden, ilk davrananlar var ya ve bunlara Tabi olanlar var ya, iyilikle, İslam'la, güzellikle tabi olanlar, onların yolundan gidenler var ya, ne olmuş onlara? Radiyallahu anhun ve radû an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Bakın ayette, İslam'a önde giren, ilk girenler, muhacirde insanlardan ilk girenler. Ve onlara iyilikle, onların peşinden, iyilikle takip edenler var ya, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Başka allah Teala sadece razı olması elbette yeter aslında değil mi? Allah'ın razı olması ne kadar mükemmel bir müjde. İnsanların razı olması. Bakın bir topluluk var. Yeryüzünde düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde yani insanların ilk geldiği günden ve son gideceği güne kadar, kıyametin kopacağı güne kadar işte 5000 bin yıl 10 bin yıl, yüz bin yıl neyse bir zaman birimi, zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içinde Bir topluluk var arkadaşlar, bir topluluk var. Bu insanlar ortalama yüzyıl yaşamış takriben. Bu insanlara Allah-u Teala diyor ki artık böyle bunu insanlar arasında okunur bir söz haline geçirmiş, ayet indirmiş. İnsanlar arasında okunan, söylenen bir tasdik namı indirmiş. O da ne? İslam'ı ilk güven. muhacir ve ensarlar ve onlara iyilikle tabi olanlar, onların ardından gelenler. Kim onlar? Onların ardından gelenler. Tabi. Tabi den sonra gelenler tabiim. Ve ondan sonra gelen tüm insanlar. Allah da onların diyor ki müjde edir Allah anhum ve razu Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Ne kadar mükemmel bir dinimiz. Devam diyor ki ayetin devamında rahat delahum cennetin tezri sahtel anha. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Onlara ne yaptı? Hazırladı. Altlarından cennet ırmaklar akan cennetler. Onlar orada ebedi olarak ne yapacaklar? Kalacaklar. Ebedi olarak kalacaklar. Bakın başka bir müjde. Tenetler var. Orada ebedi kalacaklar. İşte ki Allah-u Teala. azil. Bu gerçek olan, büyük olan kurtuluş bu kurtuluş. İşte arkadaşlar bizler niye gelektik talihin yolunda giden insanlar diyoruz kendimize? Allah-u Teala'nın bizden bu müjdeleden dolayı. Yoksa İnsanların bazılarının zannettiği gibi, sandığı gibi bizim amacımız ve gayemiz kendimizi ayırarak ayrı bir cemaat kurma, insanlardan kopma, insanlara aykırı davranma, onların bu tarafa giderken bizim bu tarafa gitme kaygısından dolayı değil. Bizim amacımız tek gayemiz allah Teala'nın bu müjdelerle müjdelerdiği o Selefi tarihinin ne yapmak yolunda gitmek. İşte sahabeler böyle bir topluluk. Sahabeler allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bu manada onlardan razı olduğunu söylediği bir topluluk. Sonra Haşr suresinde arkadaşlar, ona gelmeden önce Hadid suresi 10. ayet. Bu ayeti de ezberleyin. Sonraya bırakmayın onları tamam mı? Buraya gelip mütevinkille ezberlesinler de yani. Doğru. Niye çıktı o? Hayır olur inşallah. Doğru, doğru, doğru. Diyor ki Allah-u Teala Hadid suresi 10. ayet. La yestevi minkum Sahabelerden sizler bir olamazsınız. Sahabeler arasında dair ne yok? Katazori olarak fazilette bir birlik yok. Bu manada. Tamam mı Muhammed? Sahabeler arasında bir ne yok? Eşitlik. Fazilet bakımından, mertebe bakımından eşitlik yok. yok. Allah-u Teala buyuruyor ki La yestevi <gülüyor> minkum men enfaka min kablil fethi ve katele Mekke'nin fethinden önce Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayan Allah yolunda savaş edenler ve Mekke'nin fethinden sonra infak edip Allah yolunda arzayan ve savaş edenler bir değildir. Bir belki Mekke'nin fethinden önce iman edip, infak edip Allah yolunda arzayanlar Allah katında derece bakımından mesebe bakımından daha üstündür. Diyor ki Allah-u Teala وَكُلَّنْ مَعَدَ اللّٰهُ husna. Ama Allah bu her iki gruba da yani Mekke'nin fethinden önce ve sonra Allah yolunda harbiden ve savaşan her iki kurba ne yaptı? Güzellik. Güzellik vaat yani her ikisinde de bir güzellik var ama derece bakımından kapat Her ikisine güzellik var, iyilikler var ama mertebe derece bakımından aynı. aynı değiller. Aynı olmamaların şeyi ne? Birisi Mekke'nin fethinden önce iman etmiş, Allah yolunda infaz etmiş, Allah yolunda yapmış? Harcamış, savaşmış. Bunlar Allah katında a'zamı daraca. derecesi, mertebesi, makamı daha yüksek. yüksek. Birisi de Allah yolunda Mekke'nin fethinden sonra harcamış ve savaşmış. Bunlar ise, ey e arkadaşlar, diğerlerine göre bir daha alt derece. Ancak Allah bunların her birinde ne yapmış? Hıçnâ, iyilik, güzellikler ne yapmış? Vadetmiş. Bakın ikinci ayet. Yani bu da sahabelerin tümünü kapsayan, umumunu kapsayan bize var onlara? Verilmiş bir hazret var, üstünlük var. Sonra geliyoruz Haşr Suresi arkadaşlar. Haşr Suresinde diyor ki Allah-u Teala önce diyor ki "Lil il muhacirin ganimetlerden bahsediyor. Bu ganimetler diyor muhacirinin nedir? Muhacirlerin. Şimdi o muhacirler arkadaşlar. Hiç muhacirin tarifi neydi? Hiç. Muhacir. Biz Türkiye'de Türkiye'den diyoruz? Bulgaristan'dan gelenlere? Hiç. Macir diyoruz değil mi? Macir. Macir kelimesi aslında Arapçadan alınmış bir kelimedir. Muhacir. <gülüyor> Muhacirleredir diyoruz zanimet. Muhacir demek arkadaşlar. <gülüyor> Mekke'den kapatık kalkın. Aç kapıyı. <gülüyor> Mekke'den Medine'ye, Mekke'den Medine'ye, Mekke'den Medine'ye Mekke'nin fethinden önce hicret eden herkese muhacir edilir. Mekke'den Medine'ye Mekke fethedilmeden önce Mekke fethedilmeden kadar Hicret edenler ne işlemi deniyor? Hı hı. Muhacir. Yani Mekke fethedildikten sonra Medine'ye gidenlere Muhacir hı hı. tamam Yani Mekkeliler bunlar ne yapmışlar? çıkarılmışlar kovulmuşlar atılmışlar ve bunlar dinleriyle birlikte dinlerini yaşama adına Medine'ye gelmişler. Bunlara muhacir ediliyor. Allah sana diyor ki Haşr suresinde لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِدِينَ اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ Bu ganimetler savaştan elde edilir. Yurtlarından ve mallarından alıkonulan, çıkarılan insanlardır. O muhacirleredir. Onlar ki, Allah sana diyor ki Onlar ki, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِجْوَانَا Onlar Allah'tan Rablerinden bir lütuf umarlar. O macirler. Allah ve yansurûnallâhâ ve rasûlehû. Onlar Allah'a ve Rasûlü'ne nasr ederler, yardım ederler. Bakın tabirler hakkında, yani düşünemiyor musunuz? allah Teala, yüce yaratıcı, insanların ibadetlerini kendisine yöneltme, yönetme veren ihtediği, azameti, celâleti o kadar büyük olan, Yeryüzünün, gökyüzünün her dört bir karışında ona secde eden meleğin bulundu. Ona secde eden meleğin bulundu. Bir vahiy, buyruk, bir buyruk emrettiğinde meleklerin tümünün gökte Bayıldı. bayıldığı Azametten, celaletten, büyüklükten dolayı. O Allah'a kadar bakın İnsanlar topluluğu hakkında diyor ki onlar Allah'a ve Resulüne ne yaparlar? Allah'a ve Resulüne, yardım ederler. Resulüne yardım, yardım ederler. İşte diyor ki Allah'a kadar <gülüyor> Sadık olanlar, doğru olanlar onlardır. Haşıl Suresi 7. ayet Notayı veriyoruz 7. Pardon, sekizinci ayet bu. Aşırı sekiz. Ondan sonra dokuz ve onuncu ayet şimdi açıklayacağız. Onları da ezberleyeceğiz. Sonra diyor ki Allah'a Allah'a وَالَّذ۪ينَ تَدَوْوَ اِزْدَارَ وَالْا۪يمَانَ Yurt edinenler ve imanlarını gönülleneye eleştirenler مِنْ قَبْلِهِمْ Yani Ensardan bahsediyor. yaşadıkları toprakları muhacirine ne yapanlar? Hazırlayanlar. Ve kalplerine imanı yerleştirenler. Yani en sahipleri. Kim onlar? Medimeliler. Bir Mekkeliler var. Mekke'den ne yapan? Hücreler. Hücreler. Evsiz, olanlar. Tamam mı? İşi gücü olmayanlar. Sırf gaye ve amaçları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dini yaşamak olan insanlar. Bir de ev sahipleri var. Onlar da kim diyoruz onlara? İzir. Ensar. Ne demek ki? ensar? Arapça'da. İzir. Yardım edenler. Yardım edenler. Yardım edenler. Evleri açanlar, tarlalarını paylaşanlar, bu insanlar. Allah sana diyor ki onlara, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ O insanlar, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri severler. Kendilerine hicret edenleri severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَازَةً مِنَّا اُوتُوا ve muhacirlere verilen şeylerden dolayı o el sahipleri muhacirlere verilen ganimetlerden dolayı içlerinde, gönüllerinde, bir sıkıntı, rahatsızlık Allah duymazlar. Bakın Allah rahatsız bahsediyorlar. وَيُؤْصِرُونَ <gülüyor> عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَاُكَانَدِهِمْ خَصَاطًا <gülüyor> zaruret ihtiyaçları olsa dahi muhacirleri kendilerine tercih ederler. Bir şey ihtiyaçları olsa dahi, zaruri bakımdan ihtiyaçları dahi olsa o ihtiyaç olduğu şeyleri bırakarak kendilerini onları kime kendilerine tanciye edelim Bunlardaki da arkadaşlar? Ensar. Bakın muhacirden aslında neydi muhacir Galimetler onlaradır. Onlar Allah kısımdan bir lütuf arzularlar. Allah'ın arasına yardım ederler. Sadık olan, doğru olan insanlar onlardır. Ondan sonra muhacirlere geldi. Yurtlarını, yurt edilenler ve imanlarını gönüllerine yerleştirenler. Ve kendilerine hicret edenlere ne yapanlar? Sevenler. Ve o hicret edenlere, muhacirlere verilenler Karşısında katlerinde bir rahatsızlık hissetmeyenlerdir onlar. Başka? Onlar, rövret halinde olsalar bile, kardeşlerini kendilerine ne alırlar? Tercih ederler. diyor ki, hemen, 10. ayete geliyoruz. 10. ayette diyor ki, <gülüyor> İşte bu ikisinden sonra gelenler var ya, muazzir ve ensabdan sonra gelenler, kim onlar arkadaşlar? tabi, etbal, tabi. ve ondan sonra gelen herkes, biz şu anda bu ayetin kapsamına gideceğiz bakın, bu ayet bizi de içeride, bize yönelmiş, düşünün sanki size iniyormuş gibi düşünün bu ayet şu anda Allah size diyor ya, tek tek diyor ki Ahmet sana bu ayet Muhammed sana bu ayet tamam bu ayet herkese teker teker inmiş gibi ne yapsın bu manada bunun kendine muhatap kabul etsin, diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ İşte bu enfaz ve muhacirinden sonra gelenler. Onların ardından gelen insanlar toplulu var ya. Ne derler onlar? Onların konumları nedir bunlara karşı? Sahabelerine karşı diyor ki, يَقُولُونَ derler. رَبَّنَا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا Ey Rabbimiz! Bizleri ve kardeşlerimizle o sahabelerine yak, bağışla. önce dua ediyoruz, diyor ki bizi ve Burada ne var arkadaşlar? Allah-u Teala bize burada niye öğretiyor. Dilimizin tabelere karşı uzamaması gerektiğini Onların hakkında ileri geri konuşmamamız gerektiği. Onlar hakkında konuştuğumuz zaman Allah'a kendimizi onları affetme, sanediyle ağzımızı açıp silimizi kıpırdatmamızı emrediyorlar. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ bil iman. İman bakımından bizden önce mümin olan o kardeşlerimizi bağışlar derler. ما بلزم يعني ما يجب Ve نصومه şöyle devam شردا منش. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إيمان أذينلر عرض قلب مزدحير. كين نسرة حسد كلمة. يلا كين إيمان أذينلر عرض إيمان أذينلر عرض قلب مزدحير. كين نسرة حسد كلمة. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا Onlardan sonra gelin. Yani. Allah sonra öğretiyor nasıl yönetmeniz gerektiğini. Sahabelerle ilgili konumumuzun ne olması gerektiğini. Diyor ki, Rabbena inneke ra'ûhul Rahim, Ey Rabbimiz sen nedir? Rauf, merhamet edici. Rahim, rahmet sahibisin. Ra'ûf merhamet etmekten daha yukarı bir neyir? Vatıf özellikle ya. Yani. Ra'ûf daha büyüktür, daha geniştir. İşte dikkat edersiniz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe Suresi 10. ayet, Hadis Suresi 10. ayet, Aşır Suresi 8-9-10. ayetleri inşallah ne yapalım? İlim talebeleri Meclis talebesi olmuyor. Herkes ezberlemeye çalışsın ya. Yani bu ayetler çok mübarek ayetler. Bizi de içeren bize de hitap eden ayetler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri bu mertebede bu makamda olan insanlar topluluğudur. Bunların dediğimiz gibi mertebesi makamı şöyledir. sahabelerin en fazileti kimdir arkadaşlar? Ebu Bekir radiyallahu ta'ala. Ondan sonra kim gelir? Evet. Ondan sonra Osman. Osman. Ondan sonra Merhaba. Ali. Sahabelerin Merhaba. en fazileti, en faziletlileri kimlerdir? Bunlardır. Tamam? En faziletlilerin genel manada, genel manada sahabelerin muhazir olanları, yurtlarından kovulup hizlete kovulanlar en sahibi olan ensarlardan nedir? Daha üstündür. Yine hadis suretinde okuduğumuz gibi Mekke'nin fethinden önce ki o ayette Mekke'nin fethinden kalktı arkadaşlar tespitlerim şu anda söylediğini Hudey anlaşması. Hudey diye anlaşması. Nedir Hudey diye anlaşması biliyor musunuz? Siyer okuyun arkadaşlar. Yani vasitlerini boşa geçirmeyin. Alıp böyle gazete köşelerini köşelerini, şurada şöyle trafik kazası olmuş, trafik hava nasıl olacak yağmur yağmış, Ergül'ünde kar yağmış bunlarla ne yapmayın? Meşhur olmayın. Yani şöyle kendinize bir sorun. Peygamber Aleyhisselatü hayatını okuduk mu? Onun hayatındaki o ailemizle beraber oturup ibretler, dersler çıkarabildik Kitaplar elhamdülillah var. Yani mesela o kuraba yayınlarının Mübarek kitabı bir örnek olarak, güzel örnek olarak Resulullah diye öyle bu manada bir güzel bir kitapçık var, kitap var. Alın bunu okuyun. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemler, şeyler nelerdi? Yani buraya gelip de buradaki dinlemeleriniz eğitilmeyin. Birazdanı olun, araştırıcı olun. Sulh-ül Hudeybiye, Hudeybiye Antlaşması, Zirkade yani e, Hicret'in 6. yılı olan, Zirkade ayında, Hicret'in 6. yılı, demek <gülüyor> evet, Hicret'in 6. yılı, yani Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye gelmişler, üzerinden 6 yıl geçmiş. 6 yıl geçmiş. Sonra ne yapıyorlar? Mekke'ye, umre yapmaya gitmek istiyorlar. Medine'den, Mekke'ye, kendi yani topraklarına. programı istiras. Ancak Mekke'li müşrikler haber alıyorlar. Diyorlar ki biz Siri'ye alamayız. Mekke'ye sokmayız. sokmayız. Giremeyecekler. Tabii peygamber Aleyhisselam <gülüyor> elçi olarak elçi olarak kimi gönderiyor? Osman bin Affan. Halifeler isimli olan Osman bin Affan'ı gönderiyor. Peygamber vesselamın iki kızıyla evleniyoruz. Evet. Aleyhicilerim iki kızı. Miros Ondan sonra Diğerini ne alıyor? Evlendiriyor. Bu kadar fabriyetli bir sahabe. Dersin son bölümünde gelecek bu sahabe hakkında. Bazı kişilerin ve e, e, grupların, mesleklerin nasıl ağır konuştuğu, ağızlarına göre burada nakletmeye utanacağımız sözleri nasıl almaya cesaret ettikleri biraz sonra onları da aktaracağız. Şimdi uyuyanlara gari cedirik i̇şte atlar yani. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Osman radıyallahu aleyhi ve git diyor içeri bir kontrol et yani ne yapacak bunlar bizi sokacaklar mı sokmayacaklar mı bir araştır diyor ondan sonra Ebi Aleyhisselatü Vesselam'la Osman Radiyallahu Anh'ın öldürüldüğü katledildiği haberi geliyor yani elçisinin öldürüldüğü haberi geliyor üzülüyor tabii sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bir ağaç var ağacın altında rıdvan beyazı rıdvan neyle rıdvan Allah'ın razı olduğu, Rıdvan, Rıdvan, razı, razı olmak, Allah-u Teala'nın razı olduğu, o beyatı, yani biat ettiriyor sahabeyi. Neye biat etmek, beyat etmek? Sört alıyor onlardan. Neye? Allah yolunda savaş sözlerine, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisi, gönderdi aracısı olmuş? Öldürülmüş. Böyle bir söylenti geliyor, yani. bu söylenti. Sonradan gerçek olmadığı zaten anlatılıyor. Herkes ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Beyat ediyor. Tabii Osman radıyallahu anh'ın beyatını kim yapıyor arkadaşlar? Osman radıyallahu anh öldürülen, öldürüldüğü söylenen sahabinin beyatını Peygamber'in kendi eliyle ne yapıyor? Beyat ediyor. Burada diyor Osman'ın eli. Onun beyatını da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi ne yapıyor? Yapıyor. Yani bu kadar fazilet miyorsa hala bu Osman radıyallahu ta'ala an. İşte... bu zurban beyatı o ağacın altında yapılan huleyye çevresinde yapılan o zurban beyatı hakkında peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki la yadkhulun nar ahad baye tahta el cevre o ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiç kimsece ateşe girmedi bizler o kanka o ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiçbiri ateşe girmeyecek müjdeler yani bu senler bir bunun karşılığında ne var sahabelerin o çekmiş oldukları meşakkadlar zorluk var işte bu Hudeybiye anlaşmasında sonra Allah'a da bir anlaşma yapıyor yani vazgeçiyor o sene geri dönüyor ee, bazı savicilerde bulunuyor bu manada ki daha sonra Allah'a da bu anlaşmanın savicinde ne yapıyor Mekke'yi fethediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a fethi nasip ediyor. Fethi muzaffar ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapılan anlaşma sayesinde. İşte fetihten önce infak edip hazreti savaşanlarla fetihten sonra savaşanlar ve infak edenler biz değil. Derken ayetteki fetih ne de açarsak? Hüdeyviye anlaşması. Yani Hüdeyviye anlaşmasından önce ve Hüdeyviye anlaşmasından Sonra, anladık mı? Ayrılık. <gülüyor> yani Ayette geçen fetih çünkü niye? Peki, bu değil bir fetih etmek, fetih deniyor. Çünkü fetih hazırlayan anlaşma, Var. bu anlaşma. Fetihten önce yapılıp Mekke'nin fetihini sağlayan anlaşma, bu anlaşma. Hatta Allah Teala diyor ki, Lekezdur Allahu anil mu'minin. siz ibadet ediyorsunuz تحت الشجره. Bizim insanlar ağacın altında veya ederken, vefat ederken, ettiklerinde Allah onlardan neydi? Razıydı. Razı oldu. Bakın Allah Teala direkt ne yapıyor? Razı olduğunu bu sahabelere orada eee müjdeliyor. Dile dire Peygamber Aleyhissellem bu manada sahabelerin yapmıştır. Eee bazılarını da ne demiş elemiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Eee İslam'ı iktidaren insana muhacir demiştir dediğin gibi e, ne yapmıştır Kudayi e, anlaşmasından önce infak edip farzayı e, Allah'ınla savaşanlarla o, o anlaşmasından sonra infak edip Allah'ınla hadiyi savaşanlar ne değildir bir değildir buna göre diyor ki sahbenin en hayırlısı ilk kim onlar Emirlikir Hamer Osmanlı ve Ali ve Ali Ferikçi sıra var değilse Üstünlükle, de sıraları bunların aynıdır ve birdir. Ondan sonra geliyor genel manada? Muhacir. Sahabenin muhacirleri geliyor. Tabii ki Udaybiye'den önce yapılan hicret sahibi muhacirler. Ondan sonra umum olarak, genel olarak fazilet bakımından kim geliyor? Enfar geliyor. Tamam. Enfar geliyor. Bu tabi genel manada bir nedir? Onların arasındaki bir kategori. Tafsildir. Bu sahabelerden aşağıda yınızaştiler aşağı dediğimiz cennetle müjdelenenler kimlerdir? Bunu ezbere var mı? Evet. Kule Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ece Bekir <gülüyor> bil Cenne cennet, Osman Ali cennet, Cenne Vesad ibn-i Maka i Zeyd bil i زملی اعلام پیچنده زملی اعلام پیچنده سعید زملی پیچنده نه تو سرودم آن یعنی بله این باید onu پامیر Evet بله پیچنده بله پیچنده بله پیچنده بله پیچنده بله bunlar بله پیچنده بله پیچنده بله پیچنده بله پیچنده بله 10 tane Tabirin ismini yani بله bugün بله پیچنده بله پیچنده Bırak 18'ini, sekizini, yirmi dörtünü sayırsa sayar say değil mi Kogla? He, da Ama desek ki cennette mücdelenmiş 10 tane sahabe deşeyimdir. Tabii Kogla bunu. Herkes ne yapar? 10, dört tanesini sayar. Eşinciyi belki zorlayarak Bu da bizim ayırımız olsun. Yani bu ayırdı inşallah önümüzdeki hafta ne yapalım? Gelelim. cennette mücdelenmiş sahabe Tamam mı? genel olarak sahabeden eee <gülüyor> onları öğren tamam mı arkadaşlar toplanın. Dediğimiz gibi Muhacir genel manada ensardan daha üstündür. Ama Muhacir'in her sefer en son gelen ensardan ilk başta olan daha faziletli bireyler de her olan olan <gülüyor> biz Bunu genel manada söylüyoruz. Sonra arkadaşlar sahabenin neyi geliyor? Bedir ashabı. Bedir ashabı. Peki o Bedir ashabı? Bedir Savaşı'na katılanlar. Savaşı'na katılanlar ki Medine'ye yeni gelmişler bu insanlar duyuyorlar ki Şam tarafından Mekkeli, Kureyşli, Mekkeli Kureyşlilerin kabilesi geliyor o kabileye ne yapıyor bunlar yok etmek için çıkıyorlar yaklaşık 70 tane ne var bunların beveleri var 2 tane atları var 300'e yakın da 310 tane şeyleri var Askerler var Müslümanların. Çıkıyorlar. Tabi Ebu Sufyan duyuyor Müslümanların ne yaptığını. Medine'deki Müslümanların onun yolunu geçmek için kafirin önüne gelip yolu geçmek için çıktıklarını duyuyor. Mekke'ye haber gönderiyor. Mekke'nin önde gelen liderleri bunların arasında Ebu Cehil de var. Ne yapıyor? Hemen Mekke'den Medine'ye doğru gelmeye başlıyorlar. Ebu Sufyan'ın kabilesi yapmak için? Destek vermek için. <gülüyor> Sonra duyuyorlar ki Müslümanlar ne yapmışlar? Geri dönmüşler. Mekke'li Müslümanlar Diyorlar ki daha artık yani kendimizi yormayalım. Madem Müslümanlar da geri döndü gitmeyelim. E Cehil diyor ki hayır. Diyor, Gideceğiz. Bedire yerleşeceğiz. İçkisi şeylerimizi açacağız. diyor. Şarkıcı kadınları oynatacağız. Aynen böyle diyor. Hayvanlarımızı diyor, kurbanlarımızı keseceğiz orada. yemeğimiz değilse, ta ki diyor Araplar diyor, bizi duyacak, çağınımızı şöyle ve Biz bizden korkacak. Bakın ailem böyle diyor. Ama işin işte onun tahmin ettiği gibi gerçekleşmiyor. O Bezez Savaşı'nda allah Teala meleklere diyor ki, melekleri gönderiyor, diyor ki ben sizinle beraberim, iman edenleri ne yapın diyor, destek olun. اِنِّي مَعْكُمْ فَتَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey melekler, sizlerle beraber yürüyün, iman edenlere destek olun. öyle işte önlüğü fi kulubu الذين كفروا الرعب otafirlerin kalbine göğüs ne yapacağım korku atacağım diyor Allah'sa diyor ki fadribuhu fawqa al-a'nak meleklere diyor ki onların boyunlarına vurun yani meleklerle bele savaşta ne yapıyorlar savaşıyorlar onların parmaklarını koparır hatta rüyetlerde meleklerin öldürdüğü casuslar neyle tanınıyor parmaklarının uçlarının kesilmesiyle bunları kimler öldürdü melekler öldürdü Hatta Ebu Cehil dahi Bedir savaşına ne yapıyor? Geberip, geberip gidenlerden bir tanesi oluyor. Öyle gururlandığı, kibirlendiği, burnunu diktiği, Arap işte bizden korkacak dediği diyerek geldiği o savaşta canını kurtaramadan, geri dönemeden orada ne yapıyor? Bir çukura atılıyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o çukurların başına gelip diyor ki <gülüyor> Onlara sesler ki Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Ey diyor müşrikler. Ha, biz de bulduk Rabbimiz'e vadettiğini yaptık? Bulduk. İşte Nedir Ashabı arkadaşlar? Öyledir insan topluluğu ki 300 üç, küsü üç, insan, o insanlar onlar öyle bir müjdeye mazhar olmuşlar ki yani bugün insanın içini çekip ah dediği bir müjde. Ne diyor arkadaşlar? Allah para ediyor onların hakkında. İmmelû ma şi'tum. Dilediğinizi yapın ey Bedir ehli. <gülüyor> Dilediğinizi yapın. Ben sizi bağışladım. Bu ne demek? Yani bu şu demek değil. Ya bundan sonra zina edin küfürü düşünün değil. Yani Allah-u Teala bundan diyor ki istediniz gibi davranın. Sizler küfürü düşmeyeceksiniz. Sizler günaha büyük günaha ne yapmayacaksınız? Yaklaşmayacaksınız. Ben size bunu nasıl bekleyeceğim? Yaklaşsanız böyle. buna örtecek başka bir salih amellerle ne yapacağız? Örtüleceğiz. Siz zaten sizin belirle göstermiş olduğunuz o mübarek Duruş, size bu vücreyi hak etti. O da nedir? اِيَا Ne yaparsanız yapın. fakat غَتَرْتُ لَكُمْ Ben ne yaptım sizlere tabi? Bağışladım, affettim. Tamam Bu da Bedir asabı o zaman. Bedir ashabı arkadaşlar, dikkat onların neyi var? E, tabeler arasında özel bir yeri var. Bakın bu biz tabi boşlukları dolduruyoruz şu anda. Genel manada ne demek ki Hayırlı insanlar, Allah'ın razı olduğu insanlar. rakamlarıyla vermiş olduğumuz ayetler, açıklamıştığımız ayetler, bunun bir delili. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadisleri bunun bir delili. Sonra ne yapıyoruz biz? Sahabelerin her birini yani. yerlerine koyuyoruz. Kendi aralarında bir bu değerlendirme. Yoksa bizden birisi davamak 24 saatinde ibadetinde gitirse oraya kendini sokamaz. Ancak ne yapabiliriz? Onların yolundan giderek onlara tabi olarak Allah Teala'nın e, rızasına, mazhar, Olmuş olur. İşte Bedir sahabından sonra kimler geliyor mesela arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Biz de alışkanımız var ya, oraya katılıp o ağacın altında ne yapanlar? Şey. Beyat ederler. Bakın, muhacirler el saharı üstün. Sahabelerin genelinde Bedir sahabi değerlerinden üstün. Bedir sahabından sonra kimler geliyor? Rıdvan beyatini o ağacın altında yapanlar. Hudeybiye anlaşmasından. Tamam Ve yine ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelenmiş birçok sahabeleri vardır. Mesela Bedir ashabını cennetle müjdelenmiş. Divayetlerde var Uğud ashabını cennetle müjdelenmiş. 10 tane sahabeyi cennetle müjdelenmiş. Bunlara da ne diyoruz? O şekilde olduğu şekliyle iman ediyoruz. Diyerek sahabelerin hakkında, sahabeler manasında söylediğiniz bunlar. Ondan sonra arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta Ehl-i alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı konuya girip genel manada sahabe hususunu e, kapatacağız. Ama bugün maalesef sahabeler konusuna girmişken pek de e, iç acıcı olmasa da konuyla ilgili bilginiz olması adına ve insanların birçoğunun çoğunun bu kitapları okuyup raflarında bulundurmaları hasebiyle e, bazı bazı Bazı e, konulara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Peygamber aleyhissalâsı aleyhissalâsı'nın ashabından olan Ali radıyallahu anh dediğimiz, Burada Peygamberimizin ehli i Beyti'nin ehli i Beyti'nin türediği nesli olan e, nesle e, sevgi beslediklerini iddia edip onların dışındakilere küfür eden, söven, Hatta onları kafir gören bir topluluktan bahsedeceğiz. Kimdir onlar biliyor musun? Onlar Rafizi adıyla bilinen, Şii adıyla bilinen topluluktur. Bugün yeryüzünde, işte, kim var mesela bunlardan? Hangi ülkeler Şiidir? İran. Hani böyle Türkiye'de, Türkiye'de bir, bir zaman insanların böyle hayranlıkla baktığı, ne güzel İslam'ı yaşıyorlar dedikleri, o insanlar maalesef ve maalesef, Bugün işte yaklaşık bir saatten beri değinmeye çalışıyoruz, bahsetmeye çalışıyoruz, fabeletlerine bahsetmeye çalışıyoruz. O sahabelerin sonuna ne yapmaklar? Dil uzatmakta var. Mesela onlar Peygamber Aleyhisselamın, Peygamber Aleyhisselamın ashabının çoğunun Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'den sonra binden döndüğünü Kafir oldukları ikna Bakın Allah onlar hakkında nasıl bahsetmiş, peygamber neler söylemiş, daha dinledik, duyduk. Şimdi onların bir sözünü aktaralım. Diyorlar ki, Kuleyni denilen bir adam var, bunların hadisçisi, kaynak kitap. Kaynak kitaplarından. Erraudan binel kafide, 341. rivayette diyor, Ebu Cafer aleyhisselamdan şöyle dediği rivayete olunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üç kişi dışında insanlar riddet ehdiyeniz. binden ayrıldı. O üç kişi kimlerdi dedim. Dedi ki Miktab bin Esver Ebu Zer el Salman Salman'ın Tarifi Rahmetullahi ve Derekatü Aleyhim Dedi. Yani üç kişi diyor hariç. herkesin ne oldu? Çağırdı, sahabeyi kalktı diyor. Ehli Beyt'ten tabi onlar. Yine Murtaza Muhammed el-Hüseyni el-Necefi es-seb'a min-es-selef Abdü kitabının 20. sayfasında diyor ki Resul kendisinden sonra çok azı haricindekilerin dinden dönmüş olduğu sahabelerle imtihan olmuştur. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisinden sonra onun ölümünden sonra dinden ayrılan sahabelerle imtihan olmuştur diyor. Onun imtihanı da buydu diyor yani. Bakın sahabeler, sahabelere genel manada nasıl yaklaşıyorlar, nasıl bakıyorlar. Sonra onların okuduğu bir dua var. Bu duada. İki kişiyi kastediyorlar ve o iki kişinin kızlarını karşılıyor. Şimdi biz duayı okuyalım. O iki kişinin kim olduğunu çıkartıp çıkarmaya çalışın. Yorumlamaya çalışın. da dua kitapları diyorlar ki, uyuyanlar gözlerini açsın. Allah'ım Muhammed'e ve ailesine salat et. Böyle başlıyor duaya. Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini edilip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen. Verdiğin nimetleri reddeden, hükümleri iptal eden, fazlalarını iptal eden, ayetlerini, ayetlerinde ilhada kapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını iftah eden iki futuna, o iki cüddine, iki tağutuna ve onların iki kızına lanet et. Allah o ikisine, onlara bağlı olanlara, onların dostlarına, onların taraftarlarına ve onları sevenlere ve onlara destek verenlere de lanet et. Bu duala etmeyi kastediyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ebu Bekir anh, ve Yallahın ve evet, Ömer. Ve onların iki kızı kim arkadaşlar? Ayşe, Ayşe ve Hafsa. Ebu Bekir'in kızı kim? Ayşe. Ayşe. Ömer'in kızı Hafsa. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Aleyküm. Peygamber Efendimiz Sultanımızın eşleri. Bakın okudukları duala ile kastettiğileri bu iki insanlar. Biliyor musunuz bunların? hainliklerini, bunların ee, sahabeye olan kimlerini. Ki bunlar arkadaşlar ilim ehlinin çoğu tarafından kasır olarak görülen insanlar topluluğu, Yani sahabeye böyle ağır konuşan. Bugün bazı insanların televizyonda görüp böyle muhabbet duyduğu insanlar olarak bildiğimiz Ahmet Enecan gibi. İran'da şey ol, görmüş olduğunuz böyle büyük kasır gibi sarıklarla ve cübbelerle giden o Molloların hepsi bu itikazı besliyor. Yani Sebu Beşikler'e lahir ediyorlar. Ömer'e lanet ediyor. Hatta, hatta burada benim size söyleyemeyecek söylemekten utan, utandığım sözleri ağzına alıyor. Peygamberimizin hanımı Ayşe hakkında. Ona kötü kadın diyebilecek kadar cesaretliler. Ki Allah Resulü, Allah Teala yedi kat üzerinden Ayşe'yi ne yaptı? Senzir çıkardı. Değil mi? Ondan Osman Radiyallahu Anh'ı Osman Radiyallahu Anh'ının kadın düşkün olduğunu söylüyor. Bana radıyallahu hakkında daha ağır ifadeler kullanıyorum. İşte bu kitaplardan daha önce dağıtmıştık bunların evet. iğrenç itikatlarını, pis inanışlarını, küfür ve dalalet olan, sapık olan akidelerini ortaya koyan güzel bir kitap okuyup istifade edebilirsiniz. Ondan dolayı herkes etrafındaki kişilere dikkat etin bu manada. Yani <gülüyor> Müslüman olan, ehli sünnet olan, selefi olan bir adamın feladisi olur. Ya bu adamlar Amerika'ya çok iyi karşı duruyor. Duruyor. Bir numara adamlar tip alçakça bilecek kadar cahil olmamalı insan. Değil mi? İşte iz bunlar dediğimiz de, de, denilenler aslında şeytanın ordusu olan o Allah denilen denilen hayır. Ben kendim biliyorum gördüm internette. Konuşmasında sağa o kadar ağız diller uzatıyor. Birisi diyor ki o kadar ağır sözler söylüyor ki yani onu söyleyen insanın Allah'ın azurundaki hesabı selit olacaktı, tert olacaktı. Saheblere böyle dil uzatan bir insani. O yüzden herkes menhecini, ne demek meneci, metodunu, bu trenfistler üzerine oturtması lazım. Yani e adam çok iyi, yani maşallah, biler yüzlü, işte radikal çıkışlar da yapıyor, yani Anad, İngiltere esnası, Amerika esnası. iyi bir kardeşlerimizdir. Diyemeyeceğimiz kadar bu insanların akideler ve inanışları ney? İğrenç ve fik. Bakın sahabeler hakkında ne diyorlar ya? Peygamber hanımları hakkında Ne diyorlar? Bir de biz ehli sünnete Buradan sahabelerle ilgili olan konuları okuduk. Sizin gibi ehli e olan insanlar var zina çocuğu diyorlar bunlar. biliyor musunuz? Bunun da ötesinde laflar ediyorlar ve biz hala Diyoruz ki İran nedir? Bizim Kardeşimizdir falan var. Nasıl kardeşimiz olacak ki yani? O yüzden Ne yapalım? Ee, bu manada menhecimize, metodumuza dikkat edelim. Bir de bunlar uzaktan gelen esintiler, uzaktan gelen rüzgarlar, İran'dan. Bir de bizim tarafımızdan sayılan, maalesef, yani ne demek bizim tarafımızdan sayılan, rahatsızıyla şey olarak bilinmeyen ama bilinmeyen, eğer de sünnetten kabul edilen, ki artık kim kabul ediyorsa o tartışılı bir nokta yani, Ehl-i Sünnet'ten sayılan bir adam var. Sizdat var. Onu da kim olduğunu bilmiyorum. Anlayabildiniz mi? Kim o? Seyyid Kutup. Yani bu adam Mısırlı. Güya şiirlikle alakası yok. Güya rahatsızlığıyla alakası yok. Güya İran'la alakası yok. Ki İran bugün posta posta İran bugün mektuplarına posta pul olarak bu adamın resmini basmış durumda. Caddelerinden de caddeye bu adamın ismini vermiş durumda. Artık aralarındaki sevgi ve muhabbetin kuvvet derecesi ne ki bu halleri şeyleri olmuş, bir ilişkileri olmuş bu Seyyid Kutup Nısır'da yaşamış bir adam bir e, fikir sahibi tezat, şak yazan bir adam yazmış bir adam, maalesef bugün birçok canide Allah'a okullar edip namaza durduğunuzda karşıdaki rastla, kitap rafında kitaplarını görebileceğiniz onun için İzlani Kur'an diye bilinen tesir kitabını görebildiğiniz bu adam bakın sağlık hakkında ne diyorum. diyor ki Muaviye ve arkadaşı Amur Muaviye ve arkadaşı Amur. Bu ikisi de kim arkadaşlar? Tamam. İkisi de Ali'ye olan üstünlüklerini ona olan galipliklerini kişilerin içini iyi bilmekle uygun zamanda en uygun bir şekilde davranma konusunda daha tecrübeli olmakla değil her türlü silahı kullanmada özgür olmalarından dolayı kazanmışlardır. Buna karşılık Ali'nin ahlakı onu verilen bu mücadelede sadece uygun araçları seçmede sınırlı kılıyordu. arkadaşı Hamus, yalana, dolana, sahtekarlığa, hileye, münafıklığa, rüşvete ve kişileri satın almaya meylederken Ali bu aşağılık konuma inemezdi. Bu yüzden o ikisinin başarması ve Ali'nin kaybetmesi normaldi. Ama bu kaybetme öyle bir kaybetmedir ki, her türlü elde edilen başarıdan daha süreçlidir. Şimdi bakın, yani sahabeler hakkında, biz ayet okuduk, <gülüyor> muacirlerden bahsettik, ensardan bahsettik, onlardan sonra gelenlerle ne, ne, ne dedik? Bizi ve dinlerlemiş ve li ikhvanina lezine sabakuna bil iman'' İzir ve bizden önce mümin olan, imana girmiş olanları ne? Başla. Kalpleriniz de onlara karşı bir ne yapmak? Kim muhazet? <gülüyor> bitirme, kin ve et bırakma tamam şimdi bu adamın sözüne bakın diyor ki Muaviye ve Amut yalana, dolana, üst kağıtçılığa, sahtekarlığa rüşvete sayıyor da sayıyor Kim bu sahabelerle alakalı olan söz? yani Seyyid Kutulu sahabeler konusunda çıkıttık peygamberler konusunda el azı orada Musa aleyhisselam'a da bir uzatmış Şuruhu İman aleyhisselam'a da bir uzatmış şimdi bu sözü bu asıl büyük alimlerinden birisi olan Etmiş. Şu an bir alim okunmuyor, okunmuyor ok, bu söz. Bu alim çok bir alim, sözleri görmeyen bir alim. Ona bu sözleri okuyorlar. Diyorlar ki, bu sözler hakkında ne, ne düşünüyorsun? Eyvallah evet, şey. Şehit diyor ki, çok çirkin bir söz. Bu sözler çok çirkin. Muaviye ve Amr bin el Ata söylemekti bu sözler. Bu sözün tümü çok çirkin ve ninterdiz. Bakın, şey kendine gelemiyor. yani. Muaviye, Amr. Ve onunla beraber olanlar müctehiddirler ve hata etmişlerdir. Tamam, Muavi'ye radıyallahu anh ve Amr. Müçtehittir, hata etmişler Ali radıyallahu anh. Bunu herkes diyor ya. onlara böyle tahtekar demek, yalancı demek, insanları satınan malarını okuslamak çok ağır. Diyor ki, müçtehittir hata edip ettiklerinde Allah onları affeder. Allah bizleri de affetsin. Ehl-i Sünnet'ten bir aile nasıl yapmış? Diyor ki, soruyu soran kişi, Muaviye ve Amr hakkında münafıklık kelimesini kullanması onları seçir etme manasına gelir mi? Yani, diyor ki onlar münafıklık münafıklığa başvurdular yani bu diyor onun sözünden Muaviye'nin ve Amr'ın kafir olduğunu gördüğü ve onlara kafir dediği manasına gelir mi? Şeyh diyor ki bu söz hatadır ve yanlıştır sahabelerden bazısına ya da birine sövmesi münkerdir ve fasıklıktır Sözün sahibine ahlak dersi verilmeli. Yani bu cümleleri koyarına ahlak dersi verilmeli. Allah bizleri korusun. Ancak sahabelerin çoğuna söver ya da onlara fâsıl derse mürset olur dinden çıkar. Yani sahabelerin bir ihsan etme, bir uzunluk severse kişi bundan dolayı olmaz? Dinden çıkmaz, şafir olmaz. Çünkü sahabeler bu dinin taşıyıcıları nakledicileridir. Onlara sövmek demek dine dil uzatmak manasına gelir. diyor ki soran soran kişi içinde bu türden sözler içeren kitaplar yasaklanmalaması size, yani, yani böyle sorun. Şimdi de sekiz milyon alim hayatta olmuş olsaydı, bu kitaplar bizler eldesinmek diye bilinen, sahibi sevdi, sevdi sevmesiyle tanınan, bunu isteyen Türkiye'ye giren memlekette çağrının kitaplıklarında var. <gülüyor> Buna ne diyorsunuz? Yani diyorlar <gülüyor> ki Müslüman var diyor ki, bu kitapların parçalanıp yırtılması yıtılması bu Kitapların parçalanıp yırtılması gerekiyor. Bu söylenenler gazetede mi yayınlandı? Söylediğiniz nerede ne yapıyoruz? Hı -hı. Daha sektirmiyor sizin. Diyorlar ki hayır bir kitapta yayınlandı bu yazılar. Şehri kimin kitabı bu? Sorankişlik Seyit Kutub'un kitabında yayınlandı. Şehri bu, bu çok çirkin bir söz. Sorankişlik diyor ki bu sözler onun Kutub'un ve Şahsıyat'ın adlı kitabında geçmekte. Söylediğiniz evet, gibi arkadaşlar e, Seyit Kutub'ta sahabeyle alakalı yüzlerce olan bir tanesinde aktarılır. Bugün bazen görebiliyorsunuz böyle kendilerine ehlüsvet ve cemaat selefi tarihin sonunda giden insanlar selefiler denilen insanları onları bu noktada yakalayabilirsiniz. Onlara sorun. Seyit Kutup'u tanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Aslında? Onların eğer görürseniz Seyit Kutup büyük bir alimliği. O tevhidi yer ilme yeniden zilirten, yeniden yaşatan bir alimdir derse Onlar bilin ki biz Hizbidir Onlar onlarda bilin ki Tekfirden kesinlikle melekesindeki insanları kafir Görme hastabından bir hastamız Bir virüs vardır, bulaşmıştır Ve ne yapıp onlardan Kızak zorun Yani melek budur işte Siz kendinizi böyle kalacaksınız Ferazeniz bu olacak Herkes de la ila illa Oturup kalkma değil Yani Adam içeri girmiş tek Tekfirde harici Dışarı şey çıkmış Hala siz onlarla oturup kalkmayacaksınız <gülüyor> adamla. Oturup çay içmeyeceksiniz Niye ya Kaşınar gözüne tipine kal olduğumuzdan dolayı ifade bu şekilde kullan. Hayır. Allah'ın dinine olan saygınızdan dolayı arkadaşlar. Allah'ın nünün gördüğünü bir insan kafir görüyorsa <gülüyor> çok tehlikeli bir iş. Yani Allah'ın sözünü olmak demek bu. Yani bugün kalsın bir insan Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor diye açık açık söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı kafir görüyorsa bir adam bu adam da ne vardır? Harici bir Özellik, zihniyet vardır. Bu adamlar ne yapacaksınız açarsan? Kaçacaksınız. Bu adamdan uzak duracaksınız. Mesele, veriyet dayıplardan falan demalandığı meselesi değil. Mesela bu adamın ehl-i sünnet vel cemaat, sahabelerin koymuş olduğu kurallar üzerine yürümemesi meselesi. O da nedir? Kişiler, büyük günah işler işlemez. Büyük günah işleyen kişiyi ne yapmak meselesi? Kafir görme meselesi. İşte terazi menheç mi olmalı? Yani kendinizi ortaya bu manada koyup, insanlara olan dostluğunuzu ve Ayrılışınızı buna göre ne yapın? Eylülelim inşallah. Daha fazla denilecek şeyler vardı ancak bununla yetinelim inşallah. Bunun da yeterli olacağını zannediyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. eşkallallâhul lâhul lâhul lâhul lâhul lâhul lâhul lâhul